Yine oruçla ilgili sorular bir hayli fazla geliyor hocam. Sahura kalkmadan oruç tutmak caiz midir? Sahura kalkmak yani... E, oruç saati başlamadan önce geceden, gecenin hı hı. sonlarına doğru kalkarak yemek yemek, sahur anlamına geliyor. Bu da sünnettir. Hz. Peygamber aleyhisselam oruç tutmaya sahurla, sahur yemeğiyle başlamayı hı hı. tavsiye etmiştir. Resulullah buyurur ki, ''Tesahharu fe inne fissehuri bereketen'' Sahur yemeğini yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır nasıl bereket vardır? Gerçekten yiyip içtiklerimize Allah bereket verecektir. İbadet niyetiyle kalkıp o yemeği yediğimiz için bizi ertesi gün zinde olarak ibadetimizi yerine getirmesine getirmemize imkan sağlayacağı için Allah yediklerimizde bereket verecektir. Bir böyle anlaşılabilir. İki, sahur yemeğine kalktığınız için günün ertesi gün oruçlu geçirdiğiniz o günü ahlamalarla ohlamalarla acıktım gibi şikayetler de geçirmediğiniz için içinde yaşadığınız zamanın farkına varırsınız. Zamanınız bereketli olur. Üretiminiz daha fazla olur. Üçüncüsü evet. mümkündür ki Allah sırf Rabbin rızasını kazanmak için bu ibadeti yapma, yapmaya hazırlanıp sahura kalktığınız için Allah ömrünüze de bereket verir. Hangi anlam alırsanız alın hadis-i şerif bunu bu şekilde yorumlamaya müsait gibi görünüyor. Peki hocam nafile oruçlarda biraz farklılık var mı? Yani sahura kalkmadan oruç nafile oruç tutulur mu? Resulullah'ın ifadesi mutlaktır. Hı. Sahur oruç tutmak üzere şeye kalkmaktır. Ee, yemek yemeye kalkmak demek. Hı hı. Bu nafile içinde aynı şey vardır. Ee, fazilet vardır. Farz için aynı fazilet vardır. Şunu söyleyelim. Sünnetin anlamı ne? Yapılmadığı zaman ibadetin aslına bir zarar gelmez. Hı hı. Sünnet budur. Mesela öğle namazının sünnetini kılmazsanız yani oldukça büyük bir zarara uğrarsınız ama artı değerlerinizden zarara uğrarsınız. Farz ibadetini yerine getirme noktasındaki sorumluluğunuzda bir eksikliğiniz olmaz. Tıpkı bunun gibi oruç ibadetini yerine getirmek isteyen insan da sahura kalkmadan sahura kalkma sünnetini terk ederek Orucun akşamdan niyetlenip yatar, akşama kadar da öyle durursa oruç kabul edilmedi denmez. Ama orucun fazileti getirdiği artı değerler daha yüksek olacağından Resulullah Efendimiz'in tavsiyesine sünnet nafile oruç olsun, farz orucu olsun, vacip orucu olsun tavsiyeye uymak uygun olur. Evet.